Kaybolantasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır.''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 Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dediler ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Evlatlarım, gidin,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 ''Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir.'' dedi. ''Şu gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin.'' Rivayete göre gelenler toplam yetmişi aşkın kişiydiler. Yusuf aleyhisselam iki yüz yük ve binek hayvanıyla birçok teçhizat göndermişti. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, ''Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana.''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 İşte bu, sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar, Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarlarken, sen onların yanında değildin. Ama sen, ne kadar istesen, üstüne düşsen de, yine insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen buna, peygamberlik görevini ifaya karşı bir ücret istemiyorsun. O, Kur'an,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 Birinci Surenin dördüncü, dördüncü Surenin 116. 6 Surenin 82. 25. Surenin 43. 31. Surenin 13. 43. Surenin 24 ve 25. Ayetlerine bakabilirsiniz. Onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah tarafından kendilerini kaplayıp çepe çevre kuşatacak bir azap gönderilmesinden ya da kıyametin ansızın kopmasından emin midirler?